94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Yeni bir köşe başlatıyoruz bu akşam o yüzden biraz heyecan içerisindeyiz. Köşemizin adı zamansız güncel sanat konuşacağımız bir köşe bu. Burçak Konukman'la birlikte artık tanıyorsunuz Burçak Konukman'ı daha önceden bizimle birlikte yapmış olduğu söyleşiler nedeniyle tekrar merhaba ve hayırlı olsun Burçak. Merhaba teşekkürler. Evet hakikaten senin kadar ben de heyecanlıyım çünkü benim için de çok önemli bir deneyim şu anda yaşıyor olduğumuz deneyim. Ee, öncelikle Köşe'nin ismiyle başlayalım Burçak. Niye zamansızı seçtiğimizi konuşarak başlayalım. E, programın yayın e, yayın süresiyle çok alakalı yani yayın zamanı bir gün 6.30'da bir gün 7.30'da olacak her perşembe yayında olacak zamanı program. Değişecek zamanı değişecek. Zaman değişecek. Bir de e, güncel sanat üzerine bir program yapacağız ve bu yüzden e, güncel zana, sanatın zamanının aslında olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada bazı kullandığımız referanslar veya konuklarımız sadece şu anda ne olup bittiği ile ilgili değil, aynı zamanda geçmişte neler oldu. ...neler oluyor, bitiyor ve neler olabilecek... ...üzerinden konuşacağız. Hani olayları... ...böyle bir geniş bir zaman diliminde... ...değerlendireceğiz. Evet, bunun için. Ve aynı zamanda... ...şunu da düşündük. Bienal... ...iyi bir, önemli bir isim seçti kendine... ...isimsiz diye. Bienal ile birlikte... ...artı Bienal'e artı olarak da... ...baktığımızda, gücel sanat ortamında... ...isimsizin iyi bir isim olduğunu... ...düşünüyoruz. Direkt o ismi kullanmaktansa... ...o ismi de refere eden... ...bir isim kullanalım dedik. Zamansız... ...bu anlamda da herhalde fena bir isim. Evet... ...zamansız isimsizi destekleyecektir... Ayrıca ben e, isim sizin e, sanat tarihindeki en iyi sanat eseri ismi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bu noktada da bir yenere im, imrenmiyor değiliz. Evet e, tam da bu anlamda yine güncel sanat eserlerine baktığımızda artık untitled e, vazgeçilmez bir noktada duruyor evet. eserler üzerinden. Peki Burçak evet seni dinleyicilerimiz artık buradaki programlardan ötürü biliyor neler yapacağımıza geçeceğiz. Ama öncesinde kısa bir tanıtım yapacak olursak sen neler yaptın? Ben İstanbul'da yeniyim aslında. İki yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Görsel sanatlar yönetmenliği sürecinde asistan olarak yer aldım. 2010 yılında. 2010 yılında aynı zamanda Boru Sanat Kentinde sanatçı olarak bir rehins kazandım. Şu an rehins devam ediyor. Ya yani bir şekilde kültürel dissinde yer almaya çalışıyorum. Ama derdim bilginin paylaşılması ve hani bunu en iyi şekilde yapabilmek bu amaçta da böyle bir radyo programının gerekliliğini artık. Karar verdim ve e, bunun olmasını, olmasını çok istedim. E, böyle bir niyetle bu işe başladığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bilginin paylaşması tam da günümüzde en önemli nokta. Evet çok teşekkür ediyoruz çünkü bizim için de çok mühim bir açığı kapatıyorsun bu programla. Güncel sanat üstüne bir programımız olmadığı için bu açıkta senin sayende kapanmış oluyor. En son seni bir değerlendirme toplantısıyla burada ağırlamıştık 2010 değerlendirmesi. Evet. Orada atladığımız şeyler olabilir ya da atladığımız şeyler oldu mu onlara bir bakalım mı hızla? Ya evet şöyle bir nokta var. Enis ee, Seymen ee, bir müzayedede, yurt dışındaki müzayede de ee, ...en çok ilgi gören 10 genç sanatçı arasına girdi. Ya yani bunu atlamak gerçekten kötü oldu ama bunun atlamamızın aslında en büyük nedeni... E, ...Türkiye'de güncel sanat tartışmaları hep kendi içimizde diye yapılan evet. tartışmalar. E abi yurt dışında ne oluyor yani buna da bakmak gerekiyor. Biraz ve, deve kuşu misali yaşıyoruz. Aynen bununla. ve bu başlığı ben atlamışım o yüzden e, e, o noktada biraz üzgünüm. Tabii bu e, Soda Bees müz e, müzayedesi Londra'da e, tekrar gerçekleşecek. ...7 Nisan 2011'de gerçekleşecek. Buraya katılan sanatçılara... E, ...isimlerini vermek istiyorum. Bu önemli çünkü. Erol Ak Yavaş, e, Mubin Orhan... E, ...Buran Doğan Çay... E, ...Fanenay Zeyd, e, Necat Devrim... ...gibi isimler var. Enis Seymen yine listede. E, Güçlü Öztekin var... ...genç sanatçılardan. Hani... bu bu isimlerin e, şu anda öne, ön plana çıkan, e, yurt dışında bilinirli olan e, sanatçılar arasında olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu atlamayalım. Yani bu Hı -hı. önemli bir noktaydı. Hı -hı. E, bu arada şunu da hemen dinleyicilerimize söyleyelim. Bu programda biz neler yapacağız? Onu da konuşalım. Evet. Çünkü iki haftada bir olacak bir hafta altı buçuktan sonra bir hafta yedi buçuktan sonra fakat iki ayrı konseptten yürüyecek bir program olacak. Evet e, dinleyenler bir hafta Eraslan'la ikimizin e, güncel sanat hakkındaki sohbetlerini dinleyecekler. Günceli biraz burada açmaya çalışacağız neler olduğunu ama günceli takip ederken kendi konu başlıklarımız olacak. Yani olay sadece güncelde o oldu bu oldu haberi değil aynı zamanda kendi başlıklarımızın da e, tartışması üzerine yürüyecek. İkinci hafta ise konuklarımız olacak. Konuklar başlattığımız e, konuşmanın devamında e, söz sahibi olarak konuşacaklar. Ve programın böyle küçük minicik bir kısmında e, bazı böyle bir ses denemeleri... E, ...bazı sanat tarihinden, bazı konuşmalardan, günümüzdeki bazı konuşmalardan sürpriz şeyler olacak... Bunu da dinleyenlerin takip edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu aslında güzel bir şekilde yani e, farkında olmadan seçtiğin bir şey ama Açık Dergi programının formatına da son derece uygun bir <gülüyor> format oluyor. Çünkü Açık Dergi programda günün sözüyle kapanıyor her akşam. Biz de galiba güncel sanatın sözüyle kapatacağız. Evet ama güncel evet. sanatın sözünü güncel sanat diliyle yapacağız. Evet. Bu noktada bu hafta yok e, böyle bir şey ama önümüzdeki haftadan itibaren o sürpriz bölüm umarım dinleyenlerin hoşuna gidecektir. Büyük ihtimalle kişilerin kendi seslerinden yayınlayacağımız evet. güncel sanatın sözleri olacak. Evet. Hemen sıcak bir tartışmayla devam edelim. Burçak, Bilgi Üniversitesi'nde dönen bir tartışma var şu anda. Sansür ve porno ilişkisi üstüne nedir, ne olup ne diyor? Ya aslında çok ilginç bir hikaye. Bilgi Üniversitesi'nde geçen sene VCD bölümünden bir bitirme tezi porno Project olarak yapılmış ve işte bu projeyi yapan arkadaş da ...bir dergiye röportaj veriyor... ...bu röportaj üzerinde üniversite yönetimi... ...anında üniversitenin öğretim görevlerini... ...ve bölüm başkanını işte... O ...işten çıkarıyor... ...bir an harddislere el konuyor... ...ya buradaki birçok şey söylendi, birçok şey yazıldı... ...hani işte bizim yapacağımız tartışma... ...biraz insanların dediği üzerine değil... ...belki olayın sadece kendisini anlatmak olacak... ...burada öne çıkan bazı hikayeler var... ...bir tanesi... Ee, bilgi e, leaks açıldı. Öğrenciler böyle bir kendi kendi ağlarını oluşturdular. Hani medyadan medyanın o bula, bulaştırdığı, o kirlettiği haberleri dinlemektense kendi kendilerine bilgileri yayınlamaya başladılar. Hatta böyle okula girdiği anın görüntü kayıtları e, orada mevcut. Mezunlar bir açıklamada bulundu işte en son bildiğim kadarıyla sendika ve öğretim üyeleri bir araya gelecekler bir açıklamada bulunacaklar yine yani üniversiteki sansür meselesine de gidiyor bu konu hı hı. özel üniversitede bunun olması ayrı bir konu oluyor bir de bilginin misyonu vardı hani bilgi bilgi ne oluyor acaba hani bunlar da tartışılıyor. Bu anlamda açıkçası neresen nereden bakarsanız bakınız bence çok üzücü bir olay ve VCD çok iyi bir bölümdü çünkü şu an piyasaya birçok adam soktular evet. ve bu adamlar iyi işler yapıyorlar. Hani şunu unutmayalım bu bölüm kapanır insanlar gider hiç önemli değil e orada başka bir hareket doğar ve başka bir yerde bu hareket devam eder. E, güncel sanat hep böyle yürümedi mi zaten? Aynen öyle ya, o noktada e, yani. ...kapanması, kapanma ihtimalleri... ...bunlar başka konular ama... Yeni bir şeyin başlangıcıdır zaten güncel sanat. Aynen bir öyle. Kapatılıyor, e, yok ediliyor. İnsan olması. Derman nereden gelmişti? Bilkent Üniversitesi'nden gelmişti. Evet. Yani e, Bilkent'ten o dönem kimler vardı? Vasıf Kortun da bir dönem oradaydı. E, ner, ner, neredeler? Şimdi buradalar. Hani herkesi hareketine devam ediyor. Hı hı. Hareket asla bitmiyor. O yüzden ne olursa olsun insanlar... E, Doğru bildiklerinden asla şaşmayacaklardır Evet bu önceki tartışmalarımızda da var olan bir meseleydi O da güncel sanatın özellikle sokaktan besleniyor olması anlamında da bu önemli bir tartışma konusu Çünkü güncel sanat bu tip Zaman içerisinde yok edilme ve yok sayılma çabalarına karşı her zaman bu yok edilme çabasından kan alarak aslında yürüyen bir sanat olduğu için bu da herhalde yeni bir başlangıcın dönüm noktası olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğitim konusunda e, bence kesinlikle bir, e, bir şeyleri tetikleyecektir. Evet. Çünkü mevcut güzel sanatlar fakültelerin verdiği eğitim zaten yetersiz. Ee, yani birçok bölümde e, buradaki bu denemeler, bu işte bir porn proje denenmesi bile ki dünyada aslında okudunuzda, araştırdığınızda birçok yerde, hmm. a, üniversitelerde, akademilerde böyle araştırmalar yapılmış. Yani böyle, biz bizde sadece böyle hani bir yanda bir olduğu için ortalık karıştı tabii. Hani bu şey e, bu, bu, e, Total porno fikrinden hareket ettiğimiz için. Yani galiba. bu şey yani hani bu olan bir şey yani bir araştırmak araştırmaya kim sen bunu araştıramazsın diyebilir ki. Elbette böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca bütün bunların dışında da şunu da anımsatmak isterim dinleyicilerimize esekle VCD bölümde yapılan animasyon çalışmaları da e, şu ana kadar Türkiye'de hiç olmayan, işim eninde olmayan araştırmalardı animasyon bölümünde yap, yap, yapılan çalışmalar. Peki. Buradan çıkacak olursak hemen bir genel değerlendirme yapalım. Çünkü bu hafta Derya Demir olmayacak. Derya Demir'in yerine biz yayınlanıyoruz. Dolayısıyla en azından güncel sanat piyasasında şu, an, şu sıralarda olan biteni bir anımsatalım dinleyicilerimize. E, Turgut Yüksel sergisi devam ediyor. Bunu e, yani e, insanların gezmelerinde fayda var. Turgut Yüksel işte radikalde bir yandan köşesine devam ediyor. Uzun bir süre şey orada e, devam etti. E, bunun yanında bugün açılış var iki tane. Ee, bu, bu açılışlardan biri Up, Up and Coming yükselenler sergisi Artyum Art Galeri'de Meşrutiyet Caddesi'nde ee, Genel olarak resim ağırlıklı bir sergi ee, Fakat bir tane Nalizane enslasyon yer alacak ee, Bu çalışmayı da e, dileyenler görebilirler ee, Ceren Fındığın Düş İmle Düş Sergisi Galeri Artı Çukur Cuma'da Yine 6-11 Ocak tarihlerinde gezilebilir Hatice Karadağ Domestik Haller Eee Sergisi de e, sadece görünür olmasını istediğim sergisi de cumartesi günü açılıyor 22 Ocak'a kadar devam edecek. Hatice Karadağ daha önce e, Ulu Orta e, sergisinde kadın sanatçılarla e, birlikte e, bir video sergisine katılmıştı. Bu da sanat limanında <gülüyor> olan <gülüyor> projelerden biriydi. E, o, o noktada önemli, e, o, önemli başlıklar, önemli sergiler olarak değerlendirebiliriz. Evet burada Turgut Yüksel üstüne birkaç söz etmekte fayda tabii, var tabii galiba. Ki. Saadetimi İstiyorum sergisiyle ilgili olarak karşılanan çalışmalarında yapılan benim tabii. ilk fark edişim. Burada dinleyicilerimiz tahmin ediyorlardır. Yapmış olduğumuz program nedeniyle elimize pek çok kitap, döküman e, ulaşıyor, sergi kataloğu ulaşıyor. Ve ben Saadetimi İstiyorum'u gördüğüm anda böyle tesadüfen Feryel'in bizim teknik masadaki Feryel'in masasında gördüm. Ve bu ne yahu diye şöyle bir açtığımda. Dehşete kapıldım, olağanüstü bir sergi ve bu anlamda zaten bir de kendi içerisinde şöyle ikiye ayrılmış bir durum var. Sergi kataloğunu bir kalın katalog olarak basmışlar bir de fanzin olarak basmışlar. Bu da aslında serginin içeriğine dair ya da söylemine dair çok önemli şeyler söylüyor, çok önemli şeyler gösteriyor diye düşünüyorum. Evet sana katılıyorum. Bunun evet. Kadar. Peki önümüzdeki programlarda neler olacak? Zamansız köşesinde Burçak. Şimdi şöyle önümüzdeki hafta İKSV direktörü, İKSV'de BNL direktörü bir görevi davet ettik. Kendisiyle BNL'e bir kapı açmayı planlıyoruz. Tabii BNL'li program içerisinde ara ara değineceğiz çünkü hani contemporary ve BNL gibi etkinlikler güncel sanatın vazgeçilmezleri arasında... Tabii ama şunu eklemek istiyorum. Yani BNL derken İstanbul BNL değil bizim derdimiz sadece. Biz e, Türkiye'deki BNL'lere de bakacağız. Ya da yurt dışındaki... dünyadaki BNL'lere de. ...yurt dışındaki de. olaylara da bakacağız. Yani buradaki e, ortaya çıkardığımız ses açıkçası... E, ...yani bu işin içinde olan herkesi ilgilendirip... ...hatta bu işin içinde olmayanları da buraya davet edici... ...yani dinamikleri hareket, harekete geçirici bir çağrıda olacak. Hani bu noktada e, bakış açımızın bu perspektifte olduğunu... ...herkesin bilmesini diliyorum. E, bunun yanında üçüncü hafta... E, ...Biener tabi bir, sonuçta bir kurum, kurumsal bir iş, nereden Hı -hı. bakarsak bakalım. E, bu sefer kurum sanatçı ilişkilerinde çok fazla e, üretim gerçekleştirmiş e, bir e, sanatçıyı e, konuk almak istiyoruz. Tabi öncesinde e, Eraslan'dakimiz e, konuya bir giriş yapacağız. E, dördüncü haftada Volkan e, Aslan e, aramızda olacak... E, ...ardından sanat ekonomisine bir e, bakış açısını e, ortaya koymaya çalışacağız. Bunda Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümünden Aylin Seçkin var. E, kendisi kültür ekonomisi dersini veriyor. Açıkçası çok iyi araştırmalar yapıyorlar ve hani sanat piyasasının indekslenmesinden da birçok konuda inanılmaz e, araştırmalar yapıyorlar. Ellerinde çok güzel e, araştırma sonuçları var. Bunları paylaşmak istiyoruz. E, ardından yani sanat piyasasının olmazsa olmazlarından tabii ki bir galericilik mevzusu na bir e, bakmak istiyoruz. Toparlık galerilerden e, konumuz olmak e, isteyen veya bizim teklif ettiğimiz e, bir galericiyle e, ki çok sayıda var çok sayıda var. O yüzden galeriler diyorum. Evet. <gülüyor> bir bir tanesinin konu almak istiyoruz. E, ardından e, biz sanatçı Haklarına bir bakalım diyoruz. Hı hı. Hani sanatçı hakları niye önemli? E şimdi endüstri büyüyor da e sanatçıların hakları ne oluyor? Telif hakları, işler neye göre satılıyor, kime göre satılıyor? Yani hani sanatçılara koleksiyoner peşinden mi koşuyor acaba? Artık hani para girdi araya böyle bir garip hani izleyici kim izliyor, kim izlemiyor da mı sormuyor kimse? Yani artık derdimiz koleksiyonerler mi oldu? Hani bunu da bilmiyorum. Bunu biraz bir yandan büyük bir tartışma. Gün içerisinde yapısı ve varoluşu adına ki bu koleksiyonel olayına bir bakalım. Belki bakacağız koleksiyonerlik bu bu değil. Ya da biz de mi kura olabiliriz? Yani hani biz nasıl koleksiyon olabiliriz bir yandan? Hı hı. Hani bunun şeyleri nedir? Dinamikleri neler, nelerdir? Bunları e, tartışmaya çalışacağız. E, ve bundan sonra da. Ee, yani sözleşmelere bakarken bir avukat davet etmeyi planlıyoruz hı hı. programa. Çünkü hani tamam kendi tartışıyoruz ama işin uzmanları ne diyor? Yani bu işe e. daha geniş bir yerden nasıl bakabiliriz? Neler tartışabilir? Yani nasıl bir düzenleme yapılması gerekiyor? Belki bu düzenlemenin hareketini nasıl başlatabiliriz? Bunu tartışacağız. Ardından da sansür konusu ki porno Project'te bence çok alakalı. Özgür Uçkan'ı e, buraya davet etmeyi planlıyoruz. Kendisi sansür üzerine daha önceden program yapmış hı hı. diye biliyorum. Ee, ...öyle bir özelliği var. Evet sona yaklaştık. İstersen e, bu hafta ilk güncel sanatın sözüyle kapıyalım programımızı. Kim ne demiş bakalım? Ee, seve seve... E, ...Auha Antmen'in bir e, yazısı vardı e, bu hafta. E, yani dün e, yayınlandı. E, şöyle bir yazı, e, kısaca bir giriş yapmak istiyorum... İngiltere'deki bir vergi davası kapsamında ünlü sanatçı Dan Flavin'in bir heykeliyle video sanatçısı Viola'nın enstalasyonunun sanat yapıtı sayılamayacağı kararı çıktı. Artık Dan Flavin'in eseri gümrükçüler için sanat eseri değil, sadece floresan lamba. Bu noktada bu tartışma yani böyle bir tartışmanın olması çok çok ilginç. Merak edenler Ao Radikal'de dün çıkan yazısına bir bakmalı diyorum. Haftaya görüşürüz.